ve şu kayıtlardan bentlerden kurtulsaydık bir ahla huzurunu velveleye verip gelmişe yeni bir aşk erkanı öğretildi senin köyünün bir avuç çakılı cihanlara bedeldir toprağını göze sürme yapma bin sultanlıktan yedir